Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dikkatli insanlar günaydın hepinize Bay bay bay bay. 8.34 oldu saatimiz Modern Sabahlar yeri başlıyor olacak şey Modern değil spotlu, boşlu, Ha öyle konuşuyorsun deyince ben de bir şey yapayım dedim. Öyle ben, bir çıkar ben anlamadım gibi oldu. ya. Böyle... Mut, böyle... Modern, modern sobahlar böyle bir değişik bir vurgulama yaptı sanki bana öyle geldi. Böyle Demek yaparak ki... bir sıyrılamayız ki programı geç başlatmış olmamızdan. <gülüyor> Yapma ya. Yani. Gene mi sıyrılamıyoruz? Olmadı <gülüyor> sevgili dinleyiciler nasıl bir trafik var sanki... İlk defa bir hafta başlıyor. Herkes yollara düşmüş. Sanki işte okulları ilk kez açıyorlar. Herkes işine ilk kez bugün başladı. İlk gün heyecanı nedir? Yani, ama Trafik, Herkes yeni araba aldı. Aman, ilk defa trafiğe çıkarıyor gibi. Aman işimize geç kalmayalım. Herkes zamanında çıksın. Aman hiç şeyleri ihmal etme. Olmaz böyle olmaz. Yani hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz kimseyi ama bildiğimiz haftalardan bir tanesi başladı. Normal yani her yani şey normal olacak. Yani erken de çıksanız olacak. trafikte o kadar uğraşsanız da gene standart bir gün yaşayacaksınız. Yani erken çıksan daha herhalde yani, hızlı yani, yani, trafikte evet, ama evet. şu saatten sonra trafiğe çıkanlar çok da bir şey beklemesinler. Ya da e, trafikte beklesinler. Trafikte beklesinler ve de hayattan <gülüyor> beklentilerini de e, çok yüksek tutmasınlar. Çünkü bildiğimiz pazartesilerden bir tanesi. Bir ama iki şey olay bir, olacak onu evet, biliyoruz. Güneşli güzel bir gün vardı şu an. Güneşli bir pazartesi. Güneşli o bir günse zaten. Güneşli yani. Pazartesiler. Yani bildiğimiz e, Pazartesi ve bildiğimiz 2015 anladığımız kadarıyla. Evet, bir tartık 2015, 2015 dediğimiz o 2015. Şimdi hafta sonu e, biliyorsunuz Yaşar Kemali kaybettik. E, cumartesiye öyle başladık hafta sonunun başında. E, Hepimizin başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Onu buradan bir kere bir kere daha analım. Bugün toprağa veriliyor Yaşar Kemal bugün kaldırılacak cenazesi Onun dışında benim hiç ilgilenmediğim Daha doğrusu yetişemediğim bazı konular oldu Bunlardan bir Adam, tanesi Belki biz yetişmişizdir Oktay sana yardımcı Senin olalım Seni yetişemediğine ben yetişirim Benim yetişemediğim ve Fahir yetişirim Öyle zaten görev paylaşımı bu O zaman ben hemen sormak istiyorum Sor canım ee, Bu elbise konusu nedir? Ne zaman başladı beni? Cuma günü bitti aslında o mevzu ama. Nasıl bitti ya? Hala hafta sonu ben sürekli gördüm ya. Allah Herkesin Twitter'ı yok ki. Cuma günü biz e, yayından çıktıktan sonra galiba değil mi? Öğlen saatlerinde gündeme bomba gibi düştü. Ya bomba olamaz bu falan diye ben geçtim. Cuma Konuyayım. günü koşturmamız var diye bizim. Evet. Onlar arasında ben 2-3 defa baktım. Telefondan bakarken de öyle tele şey dederler Fotoğraflı şeyleri çok... Şey yapıyorum, Fotoğraflı okuyorum, şey değil. De böyle kısa yazıları okuyorum genelde. Ondan sonra bir elbise falan ama dedim. Sonra bitmedi ki o konu. Keşke en başta okusaydım diye gittim. Hayıflandın, gittim. hayıflandın. Ya işte bu elbise ne renkmişti? Aslında beyaz sarı mıymıştı yoksa kahverengi mavi mi, mi, miymişti? Ben siyah mavi gördüm. Nesini tartışıyorlar bunun bu kadar dedim. Meğer bayağı tartışılacak şey varmış. Bayağı tartışılacak konu var. Yani <gülüyor> o esnada dükkandaydım. Dükkanda bir takım hanımefendiler bize gelip şey diye sordular. Pardon bir şey sorabilir miyiz? Bu ne renk diyor? Hadi canım dükkanda da mı tartışılıyor? Ve onlar da iki ayrıksı grup olduğu için... Hiç şey yani aslında mavi siyah gibi Gözüküyor ama tabi burada göz yanılgısı da Olabilir payını vermek zorunda kaldım Ben çizgiler bir çizgılı olduğu için dedim çizgiler birbirine çok yakın oradan insanın gözü şey yapamıyor olabilir Gecenin sonunda bürge geldi sen baktın mı Aelbiseye dedim baktım dedim Ne renk dedi Hadi buyur cevap ver Mavi siyah gördüm Allah Allah dedi O mesela o şey beyaz Sarı beyaz mı artık Altın siyah. rengi beyaz görmüş Hayatımda ilk defa milli iradeyle aynı tarafta oluyor çünkü e, büyük çoğunluk şey görüyor. Mavi siyah görüyor. Öyle mi? Ha. Yani o milli iradenin bir parçası olduğum için o kadar şey oldum ki çoğunluk olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Val Yanlış görmüşsün <gülüyor> sen. Darbeci diye bağırdım. Yapmışsın, fırsatı kaçırmamak en iyisi olmuş da Konuyu çok güzel çelik kapattı galiba Aa, Çelik ha evet ya <gülüyor> Onu gördünüz mü bilmiyorum ha, da Elbisi konusunu e, siz istediğiniz kadar tartışın istediğiniz kadar tartıştığınız şeyi anlatın e, Kapatamam konuyu Konuyu kapatacak olan burada tek kişi var O da çelik e, Dün itibariyle biliyorsunuz yeni albümünün e, kapağının fotoğrafı İnternet'e düştü Bu benim fikrim e, diyerek Kontrbast çalıyor donsuz Sadece donsuz olsa mesela pek çok Sanatçımız donsuz oluyor ama Biz bunu fark etmiyoruz ya da şey yapmıyoruz Hiçbir şey olmadan Donusuz yani... zaten o demek değil mi? Hayır Yok, olur mu? Bazen tamam. mesela içinde don giymemiş pek çok sanatçımız var <gülüyor> pantolondan <gülüyor> anlamıyoruz. Evet, Pant tabii. Tabi. bazılarının don giyimi alışkanlığı olmuyor. O bir e, alışkanlık. <gülüyor> Küçük yaşta edinilen bir alışkanlık. Tuvalet alışkanlığı gibi don giyimi alışkanlığı. Gerçi bunu da ben sonradan e, gördüm. İlk gördüğüm e, çelik donsuz, elbisesiz çıplak önünde tavuk döner vardı. <gülüyor> ben o <işte gülüyor> Sen fotoğrafıyla mı başladın? Fotoğrafıyla <gülüyor> başladım konuya. Bu ne ya? Ne alakası var falan derken ondan sonra gerçek e, Kapağı nihayet ulaştım. O ne? çello diye konturbas mı var önünde? Yok, yok konturbas var canım. Hayır, kontürbos... Çünkü Berber taburusuna oturmuş. Yok konturbas ee, var. bir şey? O ona hiç itirazmıyor. Konturbas ne zamandan beri şey yayla çalınıyor? Yayla yani, çalınıyor canım. Yani yani yayla yok. da çalınır da birisi ona anı ayır. Ben ilk konturbas yayla da çalınabilir. Şüphesiz ki. Yaylalara çıkardı konturbas çalardı. çalardı diye Çelik. öyle bir yürükatı sözü vardı. Hayır hayır. Burada çeliğin ben haberini gördüm de. Çedi'nin söylediği lafla yani daha doğrusu o aleti itaaf etti yani ya çelik şey diyor işte ben de önümde bir cello ile çalmak istedim diyor önümde konturbas var veya ben önümde işte böyle bu fikir benim fikrimdi ee, Önünde kontur oldu Garanti değil mi fotoğrafta Garanti canım o ebatlar kontur ebatı Belki minyon falan diye hatırlıyorum çeliği. O da hani minyonlukta ee, Önümüzde bir kontur bas diğerine ne olur Abi Çello da aynı şeyden aileden Büyük ihtimalle Çello öyle bir poz vermek istedi Çello acaba bu ya Sonra dediler ki Çelik Bey maşallahınız var Çello Kesmez Bu kareye küçük gelir dediler Ondan gölgede tamam. kalırsınız diyerek o gölgede ee, kalmasın diye Breh breh breh bre, diyerek da, Çelik de onun nispetini yapıyor herhalde Valla şimdi fotoğrafa tekrar bakıyorum ben de acaba ka Karıştı mı şey mi Yok ben haberle yok, yok kontrubaz Tamam o zaman kontrubazsa haberde Çelik çello çaldığını düşünüyor olabilir Bu da bir kenarda bulunsun Ha öyle açıklaması mı var çeliğin Ya benim bildiğim öyleydi ben açıklamasını görmedim. Ve o fotoğrafı gördükten sonra açıklamaya çeliklaması... ne gerek var dedim Çelikte ben. Çelik'te konservatuar mezunu bir adam. Çello ile konturbası... Ayırt eder değil mi? Hem daha net Belki ayırt eder. Belki de o haberi hazırlayan... Haberi hazırlayanın cehaleti olma ihtimali, ihtimali daha var Tamamen kendisi tasarlamış fotoğrafı. Onda tasarlanacak bir şey yok. O yıllardır mesela atada da çıplak binebilirdi. Bu fikir benim fikrimdi diye <gülüyor> demesinin anlamı yok. Çünkü pek mesela çok bir abi, belediye otobüsüne binse mesela o zaman tasarlanmış bir fikir olabilir. Evet yani. Ama yani at ve kontrubas ve çello da dahil. Donsuz. E, bunlar donsuz e, kullanılan enstrümanlar. Atı da bir enstrüman olarak. Çelik saçları kestirmemiş düşünürsek. miydi ya? Kestirmiş de uzamış demiş. Yani. Kökü bendeki demiş. Demek saçlar uzayana kadar hiç albüm yapmadı fark ettiyseniz. Müzik sektöründeki düzeni fast food sistem diyerek eleştiren şarkıcı. Sanatçıların halini kalbini anlatmak için bu fast food sistem yetersiz. O büyük aletin arkasına kendini ürkek bir şekilde saklayan göründe neler var anlaşılmalı. Diyerek. Evet o Ürkek Gönül'ün yaptığı çok güzel şarkılar vardı. Ateşteyim mesela. Hı. müzik Kız. Cici Kız piyasasının. Cici Kız. Ah, Cici Bicili Giyinince. Giyinince. Bunlar hakikaten o piyasa şarkılarının arasında şey... ölümsüz şarkılar olarak duruyor. Ee, Umarız böyle bir albüm. Çelik'i özlemiştik. Hoş geldin Çelik. Hoş geldin Çelik diyoruz. Hoş geldin elbise Çelik. Elbise konusunda kapattığın için bir kere daha e, minnet duygularımızı buradan gönderiyoruz sana. O zaman acıcık reklamlar falan fıstık. Biz de çayımızı kahvemizi içelim sevgili dinleyiciler. Sabah programı çaysız kahvesiz. Çok zor çekiyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Benuter loves the battlefield. Radyonuz elimde modern sabahlar devam. Buyursunlar. Devam o zaman. size Adıyaman'a götürmek benim boyluma borcu. Ne zamandır gitmiyorduk? Adıyamanımız güzeldir. Adıyamanda iki çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi, evet, 17 yıllık eşi Hatice Korkmaz tarafından kendisine hakaret e, ettiği için iki ay önce terk edilen Osman Bey (parantez içinde 42). Dün karısının geri dönmesi için Valilik önünde eylem yaptı Valla korkuyorum ya cümlenin başlangıcında <gülüyor> Hakikaten evet <gülüyor> sonu, şey yaptı, sonu bir çok yine çirkin, Ters, bit bit çek, çirkin Yok falan. Boynuna, Bunu, e, boynuna ben eşeğin biriyim Beni affedin Hatice'm seni çok seviyorum Senin bir suçun yok Anladım bu yuvayı yıkma yazılı pankart asan Oğuzhan Bey gözaltına döndü Ailesini kur Ben bir hikaye yatarsam Herhalde çıktığımızda Fadime'nin de Hatice, Hatice mi? Hatice'nin Hatice Hatice biraz yüreği soğumuş olur diyerek Belki de belki de ama nasıl üzgün bir beyefendi ne Hatice Hanım da binyefendi. bir kez daha herhalde içinden gerizekalı demiştir Yani yok Ne yapıyor bu adam? Gene ama insanlar ne böyle gazetelerde görüyorlar Bazı haberlerde görüyorlar Böyle işte adam çok pişman olmuş Boynuna pankart asmış En kalabalık yere gitmiş Adamcağız da Adıyamanlı olduğu için En kalabalık yer neresi? Vali ben, konağı En iyisi ben vali konağının önüne gideyim Orada belki sesimi duyururum dedi böyle bir pişmanlık böyle bir şey hiç ee, mi düşünmedi karısını ya bu hanımefendinin arkadaşları var bilmem ne varsın onlara kocasının son hareketini açıklamak zorunda ama yani bir taraftan da ben haklısın şey diye Hatice, ne yapsan haklısın falan diye mi bir Güzel de yeniden olacak. mesela e, affetti kadın hı hı. ya da evet eşeklik yaptın sen dedi hatta yaptığın eşeklik bile değildi dedi ve bir şekilde konuşup tatlıya bağladılar Evet. sonra tekrar bu olay hatırlanmayacak mı ya değil mi? Yani böyle bir nasıl düzeltecek bu hareketini? Ben o hareketi onda da Belki şey zaten bu tip hareketler yüzünden tartışlar. Manyak manyak hareketlerim var senin dedi adına. Tabii doğru biz bunu biliyorsak yani bu da gazetelere yansıdıysa daha ilişkinin içinde birçok böyle ya, sımamış, hareketler nedenler? olmuştur. Bir ben... pankartla bir şeyler yapıyormuş. Fasulye yemek istemiyorum diye oturuyormuş sofraya. Ya adamın tepkisi belki şey yani ne bileyim hayata karşı tepkisel duruşu öyle. Pankartlarla kendini ifade edebiliyor. Bazısı sözle ifade eder. Pankart ve döviz. Kimi yazıyla ifade eder. Kimisi de. Bir de masraf da yapıyor anladığım kadarıyla. Yok, koca koca kadar... kartonlar alıyor. Kalemler alıyor Yok, falan. Eli, Fosforlu. Şey, sarı e, şey kağıdı almış. Erişi kağıdı mı? Yok fon kağıdı diye geçer ya. Ha, resim kartonu. Ha, resim kartonu. Fon kağıdı almış. Onun üstüne biraz da çikinceme bir yazıyla bir de başladığı büyük harflerle bitirememiş. Yani başladığı harf <gülüyor> Boyutuyla e, yani atıyorum 20 Sığmamış. 24'de Sığmamış başlamış sonra 15'e kadar düşürmüş yani şey e, ama ben diyorum ki bir şans daha Hatice Hanım bu yuvayı yıkmayın derim. Ben Hatice Hanım'a tavsiyem e, tabaka tabakanın şeyini e, öğrensin boyutunu hı hı. tabaka bitinceye kadar adam şey yapsın uğraşsın. Tabaka dediğin resim şeyi kartonu. Bir, o çünkü bir tane, seferde bir, kullanmış. bir tane değildir o ya, onu böyle bir tek sabit pakette falan almıştır. <gülüyor> evet, yani büyüktür onu kestirmiştir. Canım o. evde kullansın işte, bir gün fasulye yemeğinde kullanır, bir gün başka bir şey olur. Adam değil mi? Evet, hafta sonu ben yıkanmak istemiyorum falan filan diye belki öyle bir şeyler vardır. Karısı mı yıkıyor adamı? Ya. Banyo zaman sabri. Hay olsam ben şey diyordur işte canım yani suyu ısıttım. Hadi sen de gir daha çocukları yıkayacağız falan filan gibi bir şeyler. Aman dikkat demenin zamanı geldi herhalde. Haftanın Hayırdır? ilk aman dikkatini diyoruz. Uzmanlar e, açıkladı e, ve uyarı yapıyor hepimize. E, sana bana değil herkese aman dikkat diyor ekmeğe dikkat diyorlar. Çünkü e, nasıl şeker bağımlılık yapıyor? Beyaz ekmekte bağımlılık yapıyormuş. Buradan beyaz ekmek severlere e, söyleyelim. Çok seven var çünkü. Valla biz eve ekmek almıyoruz. Arada bir aldığımızda da... Aman Ege ne yaptın? Pasta gibi ekmek yeniyor. Böyle herkes özlediği için kuru ekmekle dolaşıyorlar evde. Evet Melek Yavru Selin'in bir somun ekmekle gezdiğini biliyoruz. Diyorum ekmek ekmek diye O Galiba o tehlikenin farkındayız. Yani insan öyle küçük küçük böyle guptuğuyla başlarsın. Ondan sonra var ya o ekmeksiz bir adım atamazsın. Öyle zaten şeyler fırınlar falan bedava veriyorlar. Gel biraz köşesinde nasır diyorlar. Sonra annenin bileziklerini satıp götürüyorsun ekmek Tabii canım, almış. Canım alışıncaya kadar bedava, alıştıktan sonra parasını alıyorlar çatır çatır. Ya mesela bu tahıllı çavdarlı ekmekler oluyor ya hı hı. çeşit çeşit. Tam e bu idai. Ekşi ekşi. Ne kadar yaman. Onlar daha sağlıklı diyorlar ya. Ya o, ona, galiba tadı ne kadar tadı biraz çıkıyor. Ona Yok hiç yani biraz inanıyorum. Sağlıklı değil. Aya çıkıldığına sen inanıyor musun? İnanıyorum evet. Tamam. Ona da ben inanmıyorum. Tamam. Yani ikisi aynı mı? Aynı ekmek yenilmiş mi olabilir mi peki? Aynı mı yani şey olarak terazinin kefelerine koysak aynı mı gelir? Hayır. Yoksa inanmama konusu olarak mı diyorsun? İnanmama. İnanç konusunu istersen cuma günü konuşalım. Yani bu tam buğdaylar efendim e, çavdar. Çavdarlı ekmekler, basınçlı ekmekler falan bunlar hep bana palavra gibi geliyor. Özür dilerim. Az önce basınçlı ekmek dedin. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> i̇şte falanlı filanlı. Yani sıkı ekmek demek Beyaz, işte. güzel beyaz ekmek dışındaki bütün ekmekler bana biraz şey gibi Mesela geliyor. Mesela var öyle Alman ekmekleri var ya basınçlı Kesinlikle alman ekmeği <gülüyor> sıkı, sıkı ekmek de yani. o yani böyle tok alman tok ekmeği yani. deyince de benim aklıma hep şey geliyor bu almanlar nedense gözümde çok sağlıklı bir ırk olarak gözüküyor doğru böyle yemişler baba yiğit falan alman ekmeği deyince ben şey olayım tamam bunu yersem kesin onlar gibi olurum diye öyle bir intiba yaratıyor bende beyaz ekmek yiyenlerde öyle bir şey yok ama alman ekmeği dedin mi işte orada benim için akan sular durur Sağ Çok Teşekkürler. O zaman e, ekmek konusundaki sohbetimize ilerleyen dakikalarda devam edelim. Şimdi biraz Jeffers'ın Airplane. What sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Mart sevgili dinleyiciler program başında söylemeyi unuttuk. Ona göre kendimize çeki düzen verelim. 2 Mart sabahındayız. Bir kez daha hatırlatalım. Hmm. Modern sabahların yeni saatinden ve gündeme dönelim. Buyursunlar efendim. Şimdi gündeme döneceğiz? Zamansız bir de dönme oldu. Ben... Zamansız dönüşler. Zamansız dönüşler. Evet e, çünkü <gülüyor> bazı haberlerin dönemsel olarak e, şeye ait oldukları haberin içeriğiyle dönemin birbiriyle uyuşması gerekiyor. Af ah, habere bak. Sibelcan diyeti mesela Nisan'dan önce çıkmaz. Çıkmaz veya atıyorum şimdi ben e, narla ilgili bir haber okuyacağım. E, evet. Narın mevsimi mi şimdi? Narın. Na, narın. Narın mevsimi bitiyor. Bitti bitiyor. E, var yine canım. E, var da yani şimdi haberi okuyanlar herkes abanacak bir daha nar bulabilene aşk olsun. Bak meraklandırıcı bir şeyler yaptım. Ama değil, Oktay ama. nereden nar bulabiliriz? Allah Allah. Narın faydaları çıktı galiba. Valla çıktı ki hem de nasıl? İskoçya'da yapılan araştırmaya göre her gün içilen nar suyunun erkekte ve kadında... E, insanda er... diyebilir miyiz <gülüyor> Fahri? Evet, insanda diyelim. Erkekte cinsel gücü, kadında cinsel isteği artırdığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre nar suyu içen... Tamam o ge... zaman karşılıklı oluyor. Yani kadında cinsel arzu uyanıyor. Erkekte Adam de... yememiş... Maalesef diyor gücüm yok. yok diyor. Kadın, ama erkek içmiş. Erkekte cinsel istek, kadında cinsel gücü de arttırıyor olabilir. Ondan emin misin Faiz? Bir dakika Oktay bir dakika. Çok güzel olur. bir noktaya geldin. Şimdi doğru. Onu söyledin. neye göre belirliyorlar? Bir de bilmiyorum yani. Test, testosterona cinsel. göre belirliyorlar okta, çünkü bu e, her iki cinsede var. Testosteron herkes de var. Herkeş de var. herkesde kendi imkanları dahilinde var. E, testosteronun salgılanmasını arttırıyor. Arttırınca ne oluyor? Kan daha hızlı pompalanıyor. <gülüyor> Beyne. ebeğin ne yapıyor Manyel veriyor Manyel verince diyor ki ben diyor güçlüyüm diyor erkek diyor ki ben diyor güçlüyüm diyor gücüm yeterliyim kalıyor. diyor yeterli hissediyor kendini e, kadın da diyor ki e, ne kadar Ben de güçlüyüm <gülüyor> Ben de güçlüyüm diyorum. Bu potansiyeli enerjiye çevirelim diyor kadınla. Evet. Aynen öyle. Fiziksel bir e, bir çekim, bir atraksiyon ve sonuçta e, Attraction dedin yani attra falz. Atraksiyon aslında attraction'la atraksiyon arasında çok büyük fark var yani değil mi? Eee yani sen söyle Anadolu Sesi mezunu bir insansın sonuçta. Let's attraction derdik yani bir atraksiyon yapsak ya bu yani, hafta sonu. Yapsak ya baby. E, neyse yani şimdi Mevsimi bitti ne yapacağız bitti Kışı mı bekleyeceğiz Valla gelecek kışımı beklersin Var olan şeyi stoklarsın Öğle mi çalışırsın Stoklarımız da sınırdı. Sınırdı. Artık onu Elimizde belli miktarda nar var Herkes Bir dönem şey vardı Nar suyuyla bir e, Alkolü karıştırıyorlardı O çok popülerdi Atraksiyonun Türkçesi ne ya Daha doğrusu Türkçede bir karşılığı var mı Helecan Ve hareket olsun hareket, hareket. Helecan değil ya Atraksiyon. Hareket, e hareket işte ya. Hal, hareket işte Uktay. Ama kullanım olarak bakarsan değişiklik ha. anlamında. Bir ha. değişiklik oldu bize de. <gülüyor> Karşılamıyor ki hareketi. O zaman ya. değişik bir hareket diye tam şeyini koy, koyalım. Hmm, tamam. Ee. Peki. Nar suyuyla yani bir şey. Çek, hayır bir, bir... bir alkol karıştırılıyordu o dönemde. Çok popülerdi. Tamam. O dönem bütün böyle mekanlar bilmem. İstanbul'da bir mekan ismini vermek istemiyorum. Gidip membağında membağında dediğim tarlasında kapatıp Narları, onların suyunu çıkarttırıp öyle stok stok gidiyordu, hiç piyasadan alkolü alıyordu. Alkolle sonra hiçbir fayda söyütür, çünkü hiç, biliyorsunuz alkol ne kadar zararlı. Ne kadar zararlı? Alkol çok zararlıdır. Uyarıyoruz. Alkol en zararlıdır. En birinci zararlı şey alkolmüştü. Ve sigara yemişti. Ee, Bunun da bir kez daha altını çizelim. Kalın harflerle yazalım. Çok teşekkür ederim. Bir ee, de gıybet yapmak. Evet. Bir de gıybet. Onu cuma günü konuşacağız Ege. Genelde bunlar hep aynı gün konuşulacak yakında. O zaman yakında. nar suyuna veren hayvanlar hangisi olabilir? Şu anda e, 2014 verilerine göre... %17 nüfusunu arttıran bir Twitter'dan hayvan. bahsedeceğiz. Aa, ben biliyorum. Müjdelediler bana Bil Twitter'dan. 2014'ten 2015'e bu kadar ay zarfında mı? Yok. Şey? 2003 yılına göre e, %17 arttırmış nüfusunu. 2013'e göre mi? 2003'e göre mi? Tekrar ediyorum Oktay Bey. Çünkü son seneye göre mi hareket ediyoruz? Ne yaptılar ya? Bir, sene ya de bir de hayvan, hayvan o... ismi söyleyeceksin. Fahir, sanki hesaplar <gülüyor> göre... yapıyorsun. Elinde <gülüyor> bütün veriler var da. Oradan mı? Arkadaşlar. Bütün lan, hayvan Haymunde, eşekte, de, sincapte de Beni şey... yönlendirme bir kere Ben senin istediklerini söylemek zorunda değilim Ben, ben bilimsel çalışıyorum Programda gerilim var şu anda Ben bilimsel çalışıyorum Vay, Neyi sordun şu anda sen? 2003 İlk 2003'ten 2013'e göre hesaplanıyor 10 yılda %17 artmış 10 yılda 117. Bak elindeki dosyalara hangi hayvanmış Bakıyorum Bir dakika Ha şeyden bakıyor Karşılaştırmalı <gülüyor> artışlardan bakıyor tamam. ha, Bakıyor Bakışlardan bakıyorum şimdi Bakış mı? Evet ya, Ne çıktı? Deve mi? <gülüyor> deve de olabilir Oktay Çünkü yok deve dersin hani böyle zaman, hareketi ya, şey yapar yok artık Ben size evet. biraz daha ipucu vereyim Fahir 2003 yılında yapılan araştırmaya göre 1596'ymış sayısı Evet 2013'te 1864'e yükselmiş Yani rakamlar %17 deyince de öyle çok çok bir şey gelmesin Zaten var Meyay yani o, bir soru sorabilir miyim anlamında May? Tabii anladım canım. <gülüyor> İngilizcem var. Yani aslında May, May kalıbı çok fazla kullanılmaması. Can I aslında. Ama de siz isterseniz kullanın yani. Ee, sorum şu. O da bu dosyalarda yazıyor. Hayır, memeli mi? Memeli. Memeli. memeli. A. Memesiz. S. <gülüyor> memeli. E. Memeli. İ. <gülüyor> Süremiz başladığında geldi. Anlamda. <gülüyor> Altar. harf Nedir 6 harf? Maalesef yanlış cevap. Hayır, 6 <gülüyor> harf. Ben tam buldum büyük Aslında son. kafeteryada da yazılabilirdi. Evet. Ay, çok heyecanlandım. Memeli ise Panda ya, panda. Ama panda mı? Evet, nasıl bilemezsin? Bu adam diyor müjde verildi bana diyor. İyi müjde. Tamam. Rakamlardaki artış Çin hükümetinin Ve halkının yüzünü güldürdü e, Pandaları koruma faaliyetlerini Başarılı bir şekilde uyguladığını gösteriyor Ne yapıyorlardı e, ki korumak e, adına taşma atıyorlardı pandalara Bir de bir şey soracağım Pandanın yavrusu pek bir küçüğü oluyor ya Yani böyle pandaya yani Pandadan beklentini Karşılamayacak ölçülerde bir yavrusu oluyor ya. İşte yetişkin olması Nedir beklentilerin bekliliği. pandadan ya şimdi Pandayı görüyorsun iyi kötü senin kadar bir şey Olur mu canım o kadar panda? Ya benim Sendiğinin sokak gibi. ayısı o. Bildiğin ayı. Ya ben sana ayı demeye çalışmıyorum. Panda da bir onun türevi değil mi? Hı hı. Yani akrabalıkları vardır iyi kötü bir araştırsa. Tabii canım panda ayı türevi herhalde. Yani, yani o, o şekil bir durumu var. Yani, panda çünkü... ayı türevi mi onu bilmiyoruz da ayıya en çok benzeyen hayvan. Leveden daha çok benziyor yani. Canlı dünyasında, canlıların dünyasında türev diye bir şey var mı onu bilmiyorum. <gülüyor> yani taksonomi... Tabii. İçin oturtsan pandayla yani. aynı sepete doğru. Aynı sepete atarsa. Şimdi diyelim ki 50-60 kiloluk bir pandamız var E bu doğruyu affedersin 50-60 kilo panda olur mu ya ha. Benim boyumda olur mu panda, panda dediğin oyuncaktan biraz daha büyük Panda oyuncağı var ya <gülüyor> yani, Onun biraz daha büyüğü Ya saçma ama iri iri ayılar var ya satılan Oyuncak olarak peluşa hani? Su mu su mu Hadi hep uzak doğu ki şeyini karıştırıyorsun. Pandaya bakar mısın? Oktay kaç kilo oluyormuş bu panda? Ne, bak, nereye yetişkin, bakayım ben ona ya? Yes, yetişkin bir pandanın kilosu Boyu, kaç olabilir? Boyu 3,5 metre olabilir. Kaç kiloymuş? Allah aşkına bak bir şey söyleyeceğim. Bana, nasıl sorumluluklar veriyorsunuz bana valla. Bana panda ile ilgili bilgileri ver. Bilimsel verileri ver. Ben yetişkin. sana söyleyeceğim. Hadi tıknaz bir adam belki en fazla. Ya en az 50-60 kiloluk bir hayvan. Benim hesaplarıma göre. Yetişkin bir panda kaç kilodur? Evet. Onu mu? Zaten post, sen diyorsun ki tamamen post o aslında. Dik diyorsun. Gerisi aslında diyorsun. Kofti diyorsun. Peluş bir hayvandır. Peluş. Minnoş peluş bir hayvan. Yoruma açık bir cevap vermek istiyorum. Evet söyle. <gülüyor> Pounds şey, cinsinden. Pound cinsi bunu? verirsen <gülüyor> dönder onu derim. Hayır. E, dev pandayı vermek söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> dev panda e, yaklaşık 115 kilogram ağırlığında. Al demiş. dev pandanın. Dev panda. Dev adam kaç kilo? 500 kilo. <gülüyor> i̇şte ben size dedim tartışmamalı. Hayır ya Allah Allah. Yetişkin pandalar bir buçuk metre uzunluğundaymış. Ya, al sen ne kadarsın? 1.80 boyun var 30 santim için kırdığın Kısım galiba. Kısa benden tamam e doğru, sen, doğru. Tıkna yarın... tıknaz bir hayvandır. Tıknaz bir hayvan. 50-60 kiloda doğru mu? Doğru. 50 60tan fazladır. Fazla senin kilon kaç Erkek kilo? pandalar yani kilolu bakımlı ve ee, İri iri pandalar. Spor yapan erkek panda 115 kilogram ağırlığına ulaşabiliyormuş. Ulaşabilir Devolması. yani illa ulaşacak değil mi? 100, 100 kilogram ya. civarında. Aa, pandalar. Tüm pandalardan ve fairden özür diliyorum ben. Canlı yayında. <gülüyor> Hanımefendili pandalar ne kadarmış? İşte onlar da 80-100 fairde. 70-80 kiloluk. Hayvan bir doğuruyor çok affedersin. Böyle 200 gram şey gibi ele gelecek kadar bir şey doğuruyor. İnsan orada bir beklentisi biraz daha böyle hani ne bileyim. Pandadan da en az bir oyuncak, hmm. hayvan kadar. Yani biz insan olarak biz... Üç, Kaç tane iki, doğuruyor üç, Oktay? Ona bakar mısın? Bir batında. Hmm, bir batında bebek pandaların gözlerinin açılması altı hafta sürer. O mu cevap? <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> bir batında altı hafta doğuruyormuş yani. <gülüyor> 3 <gülüyor> aylık olduğunda tek başına yürümeye 5 aylık olduğunda koşmaya. Tek tek koşmaya. doğuruyor benim bildiğim ya. Tek tek doğurur tabii ki. Ama canım. eğer ki mesela tüp, e, tüp, panda. tüp panda gibi bir şeye gittilerse ikiz de olabiliyor. O zaman bu şey... dediğin gibi dayanıksız hayvan. At dediğin 10. saniyede kalkıyor. Nerede koşuyoruz diyor. Bu 6 ay pelte pelte panda Gö panda yatıyor. Yani i̇nsan yavrusu da 6 ya. ay altı pelte pelte yatıyor. Gözünü onun. açamıyor 6 hafta. Ama şöyle bir şey var. Zaten e, anası babası da öyle. Yani dişi panda erkek pandayı e, çok beğenirse ...yanına yaklaştırıyormuş. Dişi pandalarda öyle bir şey varmış. Ee, erkeklerin flört edecek zamanlarının... ...olmaması gibi bir sorunları varmış. Çok hmm. meşguller. Hep kadın şey çocuğuyla atıyor. mı şey yapıyor? Akaliptüs. Ne yiyordu panda? Bambı. Hayır canım bambu bambu yiyor. yiyor. Ha, Bambı yiyen şey. Akaliptüs yiyen Koala. Ha, koala'ydı. O. Dişi pandaları... Ara ara değişek mi diyormuş panda ile koala? <gülüyor> Akaliptüs ve ee, şeyi... Bambu bambuyu. bambuyu. Yanlış anlaşıldığımız. <gülüyor> Dişi pandaların çiftleşmek için uygun dönemleri yılda en fazla 5 gün sürüyormuş. 5 gün mü? O 5 gün mü? Beş beş günü sıkıştırdın, yakaladın sıkıştırdın. yakala. Ondan Onda işte... da dizi var, bilmem ne var. E, hayat kadinesiyim, meşgul oluyor insanlar. İyiymiş o şey, ya. %17 o zaman. O 5 günde denk yılda... de hem karşı tarafın şeyine ne derler ona beğenisini kazanacaksın Mesela Erkek... ayıya özgü dişleri varmış. Ayıya özgü derken yani ayının yani yani olarak söyle, söyle ayı be. özgü dişler tavşana özgü sevimlilik varmış e, ayının fi, fiili olarak aktif özgü olarak bir aktivlikte de olsaydı var, o da var 5 i̇şte gün boyunca var ya, ya tamam 5 gün boyunca var da geri 365 günün 360'ında ne yapıyorsun ha bu babam bambu bababam, babam, babam, babam. ne numaralar papyonlar takmalar bir şeyler falan filan <gülüyor> bisküviyle beslenen ayı mı olur ya bisküvileri çok severler can, biz bir şey de bisküvi yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. normal ayı da koyun bisküviyi. Çok sever. Arasına bir de lokum koyunun. Of! Biskevit! Biskevit diye gezerler. O zaman panda müjdesiyle isterseniz bir ara verelim. Reklamlarla coşalım Abi modern bakalım. sabahlarda. Modern sabahlar Modern sabahlar, modern sabahlar. Modern Sabahlar Şu son gradyonuzdaydı modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Buyursunlar efendim neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Bir vefasızlıkla mı devam etsem acaba düşünüyorum ama umarım başımıza İster gelmez. Temizlik dosyası var onu da açabiliriz. Ben bir vefasızlığı diyeyim. Vefa bence önemli. Vefa, vefa dosyası. Biz sentmişte olmasın. O zaman vefa dosyasına hemen sonra Ege ayarla sonar arıca çalalım. Tamam. Vefasız şarkısın mı Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Ee, ülkemizde 70'li yıllarda yayınlanan uzay yolu dizisinin Mr. Spa'ı biliyorsunuz Aa, geçtiğimiz evet. günlerde hayatını kaybetti ee, Leonard Nimoy Vefa e, galakside bir gezegen adıymış Meğersem maalesef. hakikaten bu haberle öyle anlayacaksınız parantez içinde 83 Geçen cuma günü hayatını kaybetmişti ee, Dizide Kaptan Kirk karakterini canlandıran e, William Bey de biliyorsunuz kendisi hem arkadaşı hem yaşatı William yani, Shatner'ı mıydı? William evet Shatner Shatner ee, aynı tarihte bir hayır davetine katılacağını e, söyleyerek e, yakın arkadaşı olan e, Nimoy'un e, bugün yapılacak cenazesine katılamayacağını ifade etti Ya bir insanın mesela doğum gününe katılma çünkü her sene vardı da cenazesi bir kere olur ya Yani evet değil mi ya yani o kadar da ne nasıl? Ona gitmek gerekir yani bir tane seneye artık daha büyük bir cenaze yaparız ona gideriz olmaz Yani amma töreninde ya da vesairede olur diye düşünürse de bence ayıp etmiş derim ya... Çünkü bir de cenazeler hani bazen sürpriz cenaze oluyor ona, yani adamın daha haberi yok partisi olacağını ona göre işini bırakacaksın ya hayır gecesinden de şey demezler yani hayırsız adammış çünkü hayır gecesine gitsen tamam hayır ama cenazeye gitmeyince de ayrı bir hayırsızlık hayırsız olmayı, da... olmayı mı tercih edersin vefasız olmayı mı du -dum, du -dum, du -dum, du -dum. evet ee, o zaman hemen keyifli ikilenler köşemizin sonuna geldik temizlik köşesine mi? Mi? I am not Mr. Spock diye I am not Spock diye daha doğrusu kitabı var biliyorsunuz değil mi o yüzden ee, onu Mr. Spock olarak anmamızı Tabii, istemiyor. Bay Nimoy gibi. diye, evet, Leonard Nimoy diye. Yani öyle bir şey de olabilir Nasıl aralarında Nasıl yapıştıysa insanın üstüne işte öyle. Hani bir yıl, üç yıl, beş yıl da değil, oktay. Tabii habe, habe 45 senedir insanın üstüne mesela bir şey... Mesela Nalan yapayım. nasıl sinir oluyor hala Ofoman'ın Nalan <gülüyor> denmesine kendisine? Ama bu adam da yani ikonlaşmış bir karakter olarak anılmaktan hiç rahatsız olmaması yani lazım. Yani Ofoman of spak demiyoruz ki biz ona. Yani. Gerçi, uhde uhde Seçil mesela hiç öyle demiyor. Gerçi ondan 20 sene sonra da I am, am spak diye de başka bir şey Çıkardım var. Çıkardım Hikayesi mi? var. Herhalde artık kabullenme yani önce şey reddetme sonra kabullenme direnmeyeyim beni böyle biliyorlar diyerek herhalde öyle bir e şey tabii, var tabii. Ee, ama tereddütlerle dolu bir yaşantı toprağı bol olsun ne diyelim hmm, o bu zaman... arada iki Spock daha oynadı şey olarak hatırlarsanız bu yeni uzay ha, evet. şeyinde Spock olarak oynadı rahatsız olsaydı ben artık ya abi çok üstüme yapıştım Niye falan Spak, diye Spock şey oynamadım ya o Heroes'daki şey, neydi o? evet o oynadı o ama Siders. bu da paralel Spock Paralel Spakçı mı? Hı -hı. Ha, ben onu Sonra bunlara operasyon yapıldı oynayamadı. Paralel Spak diye. Tabi şey oldu bir ilk filmde bir olay oluyor da o yüzden paralel evrenler oluyor. İki e, uzay yolu hikayesini de birleştirmiş oluyor. Siz tamam. öyle gideceksiniz biz artık böyle gideceğiz falan diyerek bağlıyorlar. Orada da Spak rolüyle emekliliğinin son günlerinde atmıyorsa da damlıyor demiş. Tamam tamam. Hatta arım şey yakalama kararı falan çıkarmışlar da hangi gezegende olduğunu bulamadıkları. Tamam şimdi hatırladım ben ya. O zaman bunu da hatırladığımıza göre isterseniz temizlik dosyasını açalım. Buyrun temizlik önemli oktay. İngiltere'de yapılan bir araştırma. Ee, Hep kim yaptı? İskoçya'dan verdiğim haberlere özenerek bence artık şey yapıyorsun ama tamam yine de bu. E, özendiğimiz şey sen ol ya. İngiltere haberi de değil, tam İskoçya haberi gibi yani. Yani, yani. Bakayım initial washroom hygiene. Demek hı hı. ki İskoçça haberi doğru. Ee, initial washroom hygiene. Ee, hijyen üzerine çalışan firma çeşitli araştırmalarıyla meşhur biliyorsunuz. Hı. Belki önce sen bir temizliğini tam yap da ondan sonra araştırmana gir. Mı demiş. Ben diyorum. Ofis çalışanları ve öğrencinin çoğunluk olarak yer aldığı e, bir çalışma yapmışlar. 100.000 bin kullanıcı katılmış. Çok güzel. Eyvallah abi iyi rakam. Ve erkeklerin kadınlardan daha pis ve hijyene daha az önem verdiği ortaya çıkmış. Onu çok net öyle söyleyemeyeceğim ben. <gülüyor> çok özür dilerim. Yani kimse e, hanımefendiler böyle burada şey yapmasınlar. Kimse ama... kusura bakmasın <gülüyor> dedi. Bir de noktasında dedi tam olsun fayda. Kimse kusura bakmasın noktasında ben bunu söylemek söyledim. Ee? Yıllar içindeki tecrübem e, şey gösterdi. Hanımefendiler de en az beyefendiler kadar... Pis, savruk olabiliyor. Pis demeyelim ama pasaklı diyelim. O biraz daha onu sempatik göstersin. Ay, bu bizim pasaklı geldi. <gülüyor> Demek ki yüzde %40. Çünkü erkeklerin %60'ı mesela düzenli olarak ellerini yıkarken, ee, pardon yıkamazken kadınların %40'ı yıkamıyor. yıkamıyor. Yani sadece her şeyi el yıkamakla olsa oktay ve evet, yani hijyen dediğimiz şey keşke el yıkamakla sınırlı. Olan Eller temiz mi? de yerler pis oluyor. Yerler dediğim etraf. Yer, zemin zemin ıslak zemin ıslak durmuştu kalabodurmuştu ee, erkekleri bu konuda hassas olmadığı el, el yıkayın ben buradan erkeklere sesleniyorum biraz elinizi yıkayın en azından böyle bir e, ortalamaya arttıralım pansun. kocaman bir şeyin e, cinsin üstüne böyle bir şey yapışmasın yani yıkayın ne olacak sırf el yıkama üstüne mi yapmışlar araştırmayı el yıkama ve genel kişisel hijyen alışkanlıkları <gülüyor> evet tamam ama Bireysel şimdi banyoya giriyorlar olsun. banyodan çıktıktan sonraki bir hali görmek lazım hijyen bu değil diyecek noktaya geliyorsun yani. Tamam elini yıkıyorsun da geride bıraktıkların ne olacak? Oktay. He, ne dersin Oktay buna? Valla ne diyeyim yani sessizlik hele cevap veriyorum sana. Damla demiş ki İngilizler ve temizlik araştırması. it güleyim bari. demiş. Hanım da en güzel cevabı vermiş oldu. O zaman İngilizler miydi? bulaşı sabit suda yıkayan? Sabit suda yıkayıp e, silen. Lavabonun içine tabi aynı sabit bulaşık suyuyla 3 defa yıkanabilirsin diye atasözleri var. Bu kadar saçma bir atasözü <gülüyor> ben hiç duymadım yani. e mutfak ya. Bir mükemmel bir gün olacak.